Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri anlar gibi olduklarımızı yeniden anlamaya, inandıklarımızı, inanır gibi olduklarınıza yeniden inanmaya çağırır. Kelâm-ı kadiminde ya Ona gelen kitab azize yeniden iman ediniz, hakikati yeniden keşfediniz. İşte o zaman camilerimiz beton yıldızlara olmaktan çıkacak. İşte o zaman ibadetlerimiz ayın olmaktan azad olacak. İşte o zaman. keşfederken kendisinde ve arkadaşlarında derin bir sevinç var. Derin, derin bir surur hali var. Karşıda karada yaşayanlar ise evet. şaşkınlıkla onları seyrediyorlar. Neden bunlar seviniyor diye. Çünkü onlar için her şey tabiat dışında devam ediyor. Güneş ay evler. hasenedir. Madem ki bizim için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yegan imamdır, ser rehberimizdir. O halde çocuklarımızı terbiye ederken, işlerimizi tertip ve tanzim ederken hayat yerlerde, Mutların arasında saklı duran hilalleri göremiyorsan, gözlerin feli buna yetmiyorsa, o zaman görevlere teslim ol, o görev var. Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman eden, iman edince hayatı değişenlere var. Amr bin Abese'ye var, şöhmetlerce yolları kat etmiş, Efendimiz aleyhissalatu vesselama varmış, burada kalmak istiyorum ya Resulallah senin sünnetinle hayatını yeniden inşa etmek istiyorum, Uyurdular ki Mekke'nin havası çok geldi bu iklim sana verir. tahammül edemezsin. şimdi git, ne zaman başka diyarlara yürüdüğümüzü, İslam'ın başka ayaklarıyla kapanmaya geldim. Yıllar önce verdiğim aşkı ikrarı yeniden itiraf etmeye geldim. Benim Tanrımız mı ey Allah'ın Resulü? diye sorduğumda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yavruşluğu kaybeden bir annenin kararlığı da, Amr bin Abese'yi kucaklar bağrına basar. Amr Medine dedi. Peygamber Aleyhisselam'ı yeniden keşfedebilmek için, onun gecesi gibi gecesini, onun gündüzü gibi gündüzlerini inşa edilmek için Efendimiz Aleyhisselam'ın iklimine gelir. Yani biz eğer Efendimiz Aleyhisselam'ı keşfedemiyorsa, ona hakiki anlamda nasıl iman edilir? Bunu idraate izanımız yeterli değilse ashabına bakalım. Bilal-ı Kabeşi Radıyallahu Aleyhi Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkından şaman yerleşti. Son anlarını yaşıyor. Çocukları eşi etrafında halkalar, paneler oluşturmuşlar. Vah karubah, vah karubah diye göz yaşı döküyorlar. Bu ne büyük acıdır Allah'ın. Babamızı, Peygamber Aleyhisselam'ın mülezidi Bilal'i alıyorsun aramızda. Bu feryanın, bu filyanın acıları, ölümün acısını bile Hazreti Muhammed'in sevgisiyle yenen bastıran Hilal-ı Habeşi hem çocuklarına, hem sana hem kıyamete yeder kadar gelecek bütün insanlara, bütün acıları ona imanla nasıl bastırabileceğimizi gösteriyor ve diyor ki wa tarafa Gelebilmek, yolların hususinden gelme. Sevgililer ve sevgilisi aleyhissalatü vesselam. Hicretin dokuzuncu yılında Muaz bin Celal'i Yemen'e gönderilirken, gidiyorsun Muaz, gelince muhsemet ki beni bulamayacaksın demiş. Muaz'ı bu şekilde uğurlamıştı. Muaz bin Celal madıyallahu anh Yemen'den dönerdi. altı yaşında taa ona hastalığına Elinden başlar hastalık. Minbere çıkar. İnsanlarda bir korku vardır. Şehri helak edecek bu hastalık diye. O ise elini kaldırır, bir bayrak gibi der ki bu ne büyük senin canlardır. Şu elindeki yara alacak beni Hazreti Muhammed'e götürecek. Bu ne büyük devlet canlardır. Ölümü ölümün korkusunu da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın aşkı hidayene girmek. Sonra ona iman hayatımıza yansıyacak. Çocuklar değişecek. Ona iman eden çocuklar. Onu anlattığımız çocuklar. Şimdi yaz kurslarına, ellerine, elif üzerine alacaklar. Düğüne gider duymaya koşacaklar. Ona iman edince kadınlar elişecek. Efendimiz Aleyhisselam'a inanmışlar. Meditasyon sokaklarında yürürken bilal habesli, onlara başörtüsü ayetini, dışörtü ayetini okuduğu zaman şakatla oldukları yerde elbiselerini yırtmışlar, başlarını kapatmışlar, evlerine gitmeye kadar. Bir zamanın kendilerini çok görmüşlerdi. ona iman eden kadının hayatında değişecek sokaklar, kefen vesine mahrem halde dolaşan kadınlara şahit olan sokaklar, yıllar öncesine gittiğiniz zaman Yugoslavya'da Efendimiz Aleyhisselam'a imanın değiştirdiği kadınların yaşadığı şehirde dış örtüler yasaklandığı zaman, kadınlar Üzerimizdeki parvizörleri, üzerimizdeki çarşafları çıkarmayalım diye 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl evinden dışarı adımlarını atmadılar. Tabutlarıyla dünyadan namibete gittiler. Ona inanan insanın, kadının, çocuğun hayatı değişecek. Kul Fatih olacak ona inanınca. Yavuz olacak, Abdülhamit olacak. Ona inanan mimarın elinde taşlar. Süleymaniye olacak, Belazıt olacak, Mahvet olacak, İhtişamıyla, İslam'ın bayrağı olarak anlayacak. şey? Efendimiz Aleyhisselam'a iman noktasında biz nereleri duruyoruz? Aleyhisselam gibi namazlarımız, onun gibi sadakalarımız, oluşlarımız, yönelişlerimiz, oluşlarımız, duruşlarımız, Efendimiz Aleyhisselam'a ne kadar Hani o gece kalkar, elini kaldırır, Allahümme enzil fulanın, fulânın diye yalvarır. Falanı da kurtar, filanı da kurtar Mekke'den, Medine'ye ulaştır Allah'ım diye yalvarır. Ya şimdi Hımızda, Halep'te, Busra'da, Şam'da, seccadide durumu teslim eden kardeşlerimiz için gece ailelerin Trabus'ta kardeş şehid olan Osmanlı evladının kanından başka getirecek bir şey bulamadılar vallahi. Hani o dünyaya gidiyoruz şimdi. Gittiğiniz zaman "Vakifuhum inbuhum mas'ulun" diyecekler. Durdurmuş insanları. Burası Maşer, amellerinden sorulun, imanlarından da sorulun. Sordukları zaman acaba ya Resulullah sana ya şu kadar değiştirildi ne kadar söyleyebiliriz? Belki şöyle diyelim. Ya Allah, nasıl ki öğrendiler hata işleyince onlar idare tarafından hesaba çekildiklerinde hocalarının yanında saygı duydukları insanların huzurunda muhasebelerini çok ağır kurdurlar. Bana verler on keza ver ceza ver. Ama bu suçu hocam görmesin, onlar hicap duyarlar. Biz de öyle dağıldık, öyle savruldukça Allah'ım, mahşer gün bizi durdurduğunda, imanınızı, amelimizi sorguya çektiğinde eğer bize ceza vereceksen Allah'ım, bize cehennemin yolunu gösterecekse Allah'ım, bari bizi Efendimiz aleyhisselamın huzurunda hesaba çekme, Çekme de ayırımız, kusurumuz Bir de ona zahir Olmasın Allah'ım O halde kardeşlerim Yeniden Christopoulomb gibi O bir kıtayı Keşfetmiş, sanki dünyalar Onun olmuş gibi sevilmişti Eğer sizler elinize Bir siyah kitabı alır Her sahafesinde Ben Allah'ın Yeniden keşfetmenin Kararlılığı içerisindeyim derseniz. İşiniz, aşınız, hayatınızda Peygamber Aleyhisselam'ı bulacaksınız. Onu keşfettiğinizde hem dünyayı hem ahireti, hem ahireti kazanacaksınız. İşte o zaman, gelmiş ve geçmiş zamanın en büyük sorusuna yani nasıl yeniden olabiliriz, var olabiliriz, şahsiyetimizi inşa edebiliriz sorusuna cevap bulmuş olacağız.